Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya Zatına, azametine, yüceliğine büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun Efendimiz önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme Ehl i beytine sahabesine ve kıyamete kadar Rablerini gülecek, peygamberlerinin sünnetinden başka yol bilmeyecek bütün müvahhidlere de Allahu Teala salat ve selam etsin evet geçenki derste imamı cemaat konusu işledikten sonra bitirmiştik Evet, bugünkü konumuz belki birkaç ders arka arkaya sürebilecek olan bir konu. Halife ve hilafet konusu. Evet, halife, halefe, kökünden türemiştir. Halefe geride kaldı, sonradan geldi anlamında olan bir kelimedir. Yani arkadan gelen, geriden gelen anlamına kelime anlamı olarak böyle bir anlamı olan kelimedir. Halefe halife selefin yerini alan sonradan gelen istihlaf edilen birinin yerine bırakılan demektir yani selef ile halef birbirinin neyidir o zaman Hı. tersidir selef denildiği zaman geçmiş olan halef, halef dediğimiz şey geçmiş olanın yerine gelen akabinde, heh, akabinde gelen mesela biz selef alimleri dediğimiz zaman kimleri kastediyoruz? Ya da biz selef, selefimizde böyle bir şey görmedik dediğimiz zaman aslen İslam tarih kitaplarında, ondan sonra İslam ilim kitaplarında selef diye biz kimleri kastediyorduk? Tabi, tabi, tabi. Sahabe tabiun ve etba'ut tabi'in özellikle bunlar selef diye kastedilir. Mesela şöyle bir cümle rastlarsınız. Müteşabih ayetlerin tevili hususunda selef alimlerinden hiçbir şey sadır olmamış selef alimleri müteşabih ayetleri geldiği gibi kabul etmek geldiği gibi tekrar etmek fakat nasıllığına girmemek hususunda icma etmiş iken halef alimlerinden müteşabih olan ayetleri tevile yön, yönelenler çıkmıştır atabildik mi böyle bir cümle yani tabiun döneminden, etba-ı tabiun döneminden özellikle mezhep imamlarının gelmiş olduğu, oluşmuş olduğu dönem içerisinde veya ortalama Hicri 260 Hicri 300 yani 3 asırlık dönem içerisinde müteşabih ayetlerde herhangi bir ne yoktur e, yorum söz konusu değildir ondan sonra gelenler diye halef onlardan kastedilir ya da mesela bazen işlenmiş olan konuya göre alimler ne derler diyelim ki fıkıh kitabı İşlenmiş ise şayet fıkıhta bir fetva işlenmekteyse ve bu fetva İslam tarih boyunca şayet hep o şekilde gelmiş ise bu sefer o konuyu özelde işleyen alim ya da kişi biz selefte böyle bir şeye rastlamadık dediyse. Böyle bir şeye rastlanmadı diye kast edilirse geçmiş bütün yani kendisinden önceki bütün alimler kast edilir. Atabildik mi? Yani selefin bir genel anlamda Kullanılışı var ki bu bizden Önce geçmiş olanlar yani bundan 100 sene önce Geçen alimler de bizim neyimizdir aslında Selefimizdir ama Özelde selef kelimesi kullanılıyorsa Orada kastedilen sahabe Ondan sonra tabi'un Ondan sonra etba'u tabi'indir Resulullah aleyhissalatu vesselamın özellikle Ne yaptığı Hayır ile övdüğü Hani Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor diye Hayrul Qurun yani en hayırlı. Hayrul karn en hayırlı dönem karniyel lazı Benim içinde bulunduğum bu dönem. Summe'l lazine ondan sonraki en hayırlı dönem ondan sonra gelenler tabiun. Summe'l lazine yalunhum ondan sonra en hayırlı olan ondan sonra gelenler sonra Resulullah ifşa olur. Ney? Ondaysa fısk ve fucur başlar diyordu. Yani bizim özellikle kastettiğimiz selef budur. Ama selef ve halif kelimeleri bu anlamda kelime anlamı olarak nedir? Birbiriyle bağlantılı olsa bile tam zıddına iki kelimedir. Evet, hilafet halife olmak. Halifelik, reislik, başkanlık birinin yerine geçmek. Onun adına iş yapmak ve onu temsil etmek anlamına gelir. Buradaki temsil etmek anlamını bir parça açacağız. Açacağız derken ona farklı bir yorum bindireceğiz. Bu anlamda halef seleften sonra gelmelikle ne yapmıştır? Selefin izini takip etmiştir. Yani halef çünkü bir şeyin bu anlamda e, lokomotifi bir trenin lokomotifini selef derseniz onun arkasındaki vagonlar ne olur? Onun halefi olurlar. Yani halef selefin izindedir. Bu anlamda insanın Allah Azze ve Celle yeryüzünde halife yaratılmış olmasının şeklindedir. Yani hani Allah Azze ve Celle dedi ya, اِنْ دِي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yani halefe giden, halefte olmuş olan bir kimse yaratacağım. Buradaki kasıt ne? Şimdi buradaki kasıtı yorumladığımız zaman aslında orada kast edilen şey nedir? Orada kast şey Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu Allah azze ve celle yaratmış olduğu insanın Allahu Teala'nın emretmiş olduğu çizgiye yapmış olması, takip etmiş olması. Yani Allahu Teala'nın belirlemiş olduğu yolda bulunmuş olması ve Allahu Teala'nın yeryüzünde yaratmış olduğu bütün varlıkların yaratılış gayesi adalet üzere Allah'a kulluk etmek için. Onu eski çizgisine getirmiş olmak. Yani her şeyi zulmü ortadan kaldırıp dengeli bir hayatın devamını ikame etmek. Bu anlamda da insan Allah'ın emrine uyduğu müddetçede ne yapar? Allah'ın halifesi anlamını taşır. Ha halifenin kelime anlamı olarak temsilci anlamı vardır. Bunu ileride değiştireceğiz. Yani halifenin temsilci anlamı vardır. Fakat insanın Allah'a halife olmasının anlamı Allah'ın temsilcisi olması anlamında değildir. Öyle değil mi? Yoksa olur mu? Evet mümkün değildir. Çünkü insanoğlu yani peygamberlerin dışındaki hiçbir kimsenin Allah'tan vahiy alma durumu ve korunmuşluğu söz konusu olmayacağına göre hatadan uzak kalması söz konusu olmayacağına göre böyle bir durum söz konusu olamaz. Dolayısıyla Allah'ın yeryüzündeki gölgesi gibi yani zıllullahi fil art işte halife Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Tanımlaması bu anlamda niye yapılamaz? Kabul edilemez. Çünkü kimse Allah'ın temsilcisi olamaz. Yani peygamberlerin sadece Allah Azze ve Celle'de mutlak olarak itaat zorunluluğu şartı vardır. Onların dışındakilerin kimsenin böyle bir şey yeltenmesi söz konusu değildir. Ki sahabeden de zaten biz bunu gördük. Yani sahabeden kendi görüşünü herhangi bir şekilde Allah'a dayan hiçbir sahabe biz bilmiyoruz. Yani iştihadi konularda hangi konuda olursa olsun. İşte ben sizin hayırlığınız değil miyim? İşte ya da sonraki tabi ona biz sizden daha hayırlı değil miyiz? Dolayısıyla Allah bizi daha çok sevmiş değil mi? Falan gibi düşüncelerle ya da hemen akabinde kalkıp biz Allah'ın bak hakkında ayet indirdikleriyiz. Mesela. Dolayısıyla bizim dediğimizi kabullenmeyecek misin gibi bir şey onlarda ne yapmamışlardır? Söylememişlerdir. Zaten olmazdı da. Ha halife nitelemesi bu anlamda Allah Azze ve Celle'ye. Nedir? Bu şekilde ifade eder. Bunu burada söyleyelim ki ileride zaten yine ne yapacak? Konu inşallah karşımıza gelecek. <gülüyor> onun dışında başka görevlerini vekalet etmek, birinin yerine geçmek, onun adına iş yapmak anlamlarına gelir dedik. da ise yani aslında bizi bağlayan unsur neresi? Aslında bizi bağlayan unsur burası. Yani ıstılah dediğimiz terim anlamı, kavram anlamı olarak nedir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra ona halef olarak müminlere emir olmak şeklinde tarif edilmiştir. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonraki yöneticilerin halife ismiyle isimlendirilmiş olmasının sebebi nedir? Onların Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın oluşturmuş olduğu o rahmani havayı, o rahmani atmosferi Allah'ın yeryüzündeki nurunun tecellisini devam ettirmede Resulullah'ı örnek almışlıkları ve onun yolunu yol edinmişliklerinden dolayı ne yaparlar? Böyle bir niteleme ile nitelerler. Bu aynı zamanda Müslümanların başına geçecek olan kişinin mutlak anlamda Peygamber aleyhissalatu vesselama tabi olmuş olmasının da gerektirdiğini bu kelime ne yapar? Aynı zamanda ifade eder. Çünkü bugün dahi bir halife seçecek olsanız halife misin? Evet halifesin. Kimin halifesin peki? Dediğin zaman yani kimin halifesin? Kimin halifesi oldun sen? Dediğin zaman akla ilk gelen kişi tabii ki tek olan kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Örnek olmuş olması anlamında. İşte Resulullah ve Vesselam'dan sonra ona halef olarak müminlere emir olmak şeklinde ne yapılmıştır? Halifenin tanımı tanımı yapılmıştır. Beyat sonucu müminler adına tasarruf yetkisine sahip olan ve ahkamın tatbikini sağlayan kimseye halife denir. Tabi halifenin bir takım şartları var. Onlar ileride inşallah gelecek. Belki bugünkü dersle olmasa bile bir sonraki derslerde işleyeceğiz inşallah. Beyat sonucu müminler adına tasarruf yetkisine sahip olur halife. Ve ahkamın yani ahkamın derken Kur'an'ın içerisindeki hüküm ayetlerini ya da buradaki hükümler derken özellikle ceza hukuku yani İslam'ın belirlemiş olduğu hadler, tazirler ondan sonra İslam, gerçi tazirler belirlenmemiştir de e, İslam'ın belirlemiş olduğu ceza hukuku ne yapar? Uygular. Bu anlamda halife için gözetilmiş olması gereken şartlardan bazı şartlar vardır. Ne gibi? Mesela teşekküllü ya da savunma mekanizmasını ortaya koyabileceği cihadı ortaya koyabileceği bir ordu sahibi olması. Yani bazı alemlerin koştuğu şartlar kabul mü değil mi bakacağız inceleyeceğiz. Ondan sonra bir toprak bütünlüğü içerisinde olmuş olması ve beyat olarak müminlerin çoğunun takdirini kazanmış olması. Ondan sonra cuma namazını mesela kıldırmış olması Hanefi mezhebinde geçer. Bu da onun şartlarından bir tanesidir. Ondan sonra İslam'ın ceza hukukunu uygulamış olması. Yani İslam'ın ceza hukukunu da uygulamış olması halife olmasının gerektir, e, gereklerinden bir tanesidir. Halifenin çoğulu halaif veya ne olarak gelir? Hulefa olarak gelir. Ki halaif kelimesi yoğun anlamda kullanılmaz. Ki siz bile halaifi pek duyduğunuzu zannetmiyorum ama hulefayı çok duymuşsunuzdur. Evet zaten hulefayı raşidin diye de özellikle kalıp olarak gelmiştir. Hulefa halife kelimesinin çoğuludur. Yani halifeler anlamında. Yani bu anlamda bazen rastlıyorsunuz. Adam diyor ki bizim meşhur hulefamız mesela Ömer bin Abdülaziz diyor. Aslında cümle yanlış bir cümle. Çünkü hulefa dediğin zaman halifeler anlamı geliyor. Ama arkasından tekil ismini kullandı mı tuhaf oluyor. Çok da önemli değil ama bu kulak arkasında bir tarafa alalım. Evet. İstihlaf ise birini halife yani temsilci, yani, yani artı ardı arkasına gelen bir kimse kılmak anlamındadır. Halife kökünden türeyen kelimeler Kur'an'da çokça geçer ki ortalama 127 sefer. Aynı konumuzla direkt ilgili olarak halife kelimesi Kur'an'da iki yerde. Bakara suresi 30 ve Sa'd suresi 26. Halifenin çoğulu halâif dört yerde. En'am 165, Yunus 73, Fatır 39. Hulefa kelimesi de üç yerde. Araf 69, 74 Neml 62 geçer. İstihlaf kelimesi ise Kur'an'da dört ayette geçer demiş. Yine konuyla ilgili yani dolaylı olarak ilgili olan Khalf kelimesinin de iki ayette geçtiği görülmektedir. Yani halefe kökünden türeyen bütün anlamlar Arapçadaki. Mesela Allah azze ve celle'nin Bakara suresi 30'da bizim biraz önce ifade ettiğimiz hususta ne diyordu Rabbimiz Teala Rabb'e hatırla ki ve izqa Rabbuke lil malaiketi hani Rabbin meleklere demişti ya ben yeryüzünde bir halife yaratacağım inni ca'ilun fil ardi halife. Bunun üzerine melekler ne dediler Ya Rabbi biz seni hamdin ile tesbih ettiğimiz halde biz seni övüp yücelttiğimiz halde takdis ettiğimiz halde yeryüzünde fesat çıkaracak ve orada kan dökecek bir insan mı halife kılıyorsun Allah azze ve celle de onlara ben sizin bilmeyeceğinizi bilirim buyurdu En'am suresi 65'te mesela Rabbimiz buyuruyor ki sizi yeryüzünün halifelere kılan, cealekum hulefe size verdiği nimetler hususunda sizi deneyip sınamak için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur şüphesiz Rabbin Cezası çabuk olandır ve gerçekten o bağışlayan, merhamet edendir. Mesela buradaki ayette Allahu Teala ne diyor? Sizi yeryüzünün halifeleri kılan. Buradaki halifel kılınmışlıktan maksat ne? Kim alimler der ki buradaki halife kılınmışlıktan maksat, yani yeryüzünde sizi hep arka arkaya, yani bir nesil gelir biter, onun arkasına bir nesil gelir dolayısıyla sonuçta ne yapar? Hulefalar anlamında kullanmıştır derler. Fakat e, asıl itibariyle bu olmayıp doğrudan Allah'ın en başta ifade ettiğimiz Allah'ın halifesi anlamında zikredilmiş olması nedir? Daha doğrudur Allah-u Alem. Mesela Fatır Suresi 39. allah Teala buyuruyor ki, insanları yeryüzünde halife yani hakim kılan odur. İnkar edenin inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı. Rableri katında yalnızca kendilerine gazabı artırır. İnkarcıların inkarı hüsrandan başkasını artırmaz. Evet burada da aynı kelimeyi görüyoruz. Bir sonraki ayette mesela Nemr suresi 62. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Darda kalanın duasına kendisine yakardığı zaman karşılık veren, başındaki sıkıntıyı gideren ve insanları yeryüzünün halifeleri yapan Allah kendisine eş koşulan bütün varlıklardan üstün ve gücedir Yani o dururken ondan başkasına yalvarmış olmak, ondan başkasına sığınmış olmak, ondan başkasının sıkıntıyı gidermiş olmasını beklemek, Allah insanı yeryüzünde halife kılmış iken nedir? Nankörlüktür ve bu Allah'a ortak koşmaktır. Burada da yine Allah-u insanları yeryüzünde halife yapmış olmasını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Allah Azze ve Celle yeryüzünü imar etmek, insanları Allah'ın kanunlarına göre yönetmek üzere yarattığı Adem ve neslini halife olarak yaratacağını belirtiyor. Biraz önce okuduğumuz Bakara Suresi'nin 30. ayetindeki yeryüzünde bir halife yaratacağım ifadesinden Hz. Adem yaratılmadan önce yeryüzünün yaratıldığını öğreniyoruz. Hz. Adem yeryüzünde halife olarak yaratıldı. Yani papazların dediği Hazreti Adem cennette yasak meyveyi yemeseydi şimdi biz cennetteydik sözünün yanlış olduğunu ne yapıyor? Haber <gülüyor> veriyor. <gülüyor> Ki bu özellikle bugünün Müslümanlarının da çoğunda yeri edinmiş olan çoğunda derken en azından kendi yaşadığımız ülkede diyelim. Hani hatta bunu Mustafa Fıkra bile anlatırlar. Padişah gidiyormuş da bir yerden sokaktan adam bir tanesini görmüş işte böyle böyle eline bir çöpü almış ırın kırın diyor kendi kendisine de mırıldanıyor padişah demiş ne oldu? Demiş ya Hazreti Adem'e diyordum ki cennette yasak açısından yemeseydin de şu dünyaya sıkıntılara gelmeseydik olmaz mıydı? falan diye. Hani o da götürmüş adamı sarayına doldurmuş içeriye bütün çeşit yiyecekleri aklına gelebilecek yiyecekleri sadece orada bir tencere koymuş. Demiş bu tencereye dokunmayacaksın. İşte bu tencereye dokunursan ne olur? Karışma. Bu yasak. Bu tencereden yemeyeceksin. Adam zaten aç öbür tencereye mi düşü derdine? Demiş tamam. Başlamış öbürlerinden yemeye Ye Allah ye, ye Allah ye. Tabi şişiyor. Patlıyor artık. Çatlayacak. E bu sefer gözü o tarafa kayıyor. Ne var acaba? Ya bunun içinde ne var acaba? Gerçi kıyas zaten tutmuyor. Hazreti Adem Aleyhisselam gerçekten meyvenin tadını denemiş olmak için, bakmak için yemedi yani. Çünkü aldatıldı Hazreti Adem. Allah adıyla aldatıldı. Şeytan tarafından. Ondan sonra ne yapmış? Dayanamış. Kapağı bir kaldı. bir bakmış ki fare çıkmasıyla ulan fareyi tekrar içeriye sokacağım diye ne yapmış? Uğraşmış ama ortalığı iyice katmış karıştırmış. da i̇şte padişah gelmiş Bak gördün mü? Mi? Sen bir tencereye bile duramadın Hazreti Adem'e ne laf edip duruyorsun? Bir daha duymayayım falan Tabi aslında bu temelde böyle bir Zihniyeti oluşturuyor. Halbuki öyle değil Biz özellikle bu ayetlerin şerhini işlerken Bu hususü dile getirmiş ve demiştik ki Allah Azze ve Celle daha Hazreti Adem'i yaratmadan Var edilecek insandan Ne yapıyor? Bahsediyor Ve insanın yaratılış gayesi Sonuç itibariyle zaten yeryüzünde. Dediğimiz gibi Allah azze ve celle altı günde yerleri gökleri ve ikisi arasındakileri yarattıktan sonra ne diyor meleklere? Ben yeryüzünde halife yaratacağım. Ondan sonra Hazreti Adem'in yaratılışı ondan sonra olan bu olay. allah Teala orada zaten takdir etmiş. Yeryüzünde halife yaratılacağım. Yaratacağım. Yoksa ben bir insan yaratacağım. Bu çok farklı bir yaratık olacak. Onu cennetime koyacağım bir de yasak koyacağım eğer yerse dünyaya göndereceğim böyle bir şey yok yani hatta hatta hadiste geçiyor ya Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hazreti Adem Aleyhisselam tartışması o hadiste de geçtiği gibi yani Allah Azze ve Celle bunu daha önceden zaten takdir etmiş o sadece ne ne yapılmıştır bir sebep kılınmıştır dolayısıyla sebepler asıldan bilinmezler mesela Allahu Teala ne diyordu ee, o Allah ki sizin için ne yarattı gölgeyi yarattı biz zannediyoruz ki güneş olmasaydı gölge olmazdı. Ya da Allah Azze ve Celle gölgeyi güneşi yaratınca gölge otomatik oluştu haşa. Sanki tesadüfen oluştu. Hayır. Allahu Teala ne diyor? O gölgeyi yarattı. Sumbi cale şems aleyhi deliyle. Sonra gölgenin delilini de güneş kıldı. Yani gölgenin varlığını da güneşe bağladı. Yani güneşi o araya soktu ve onun delimi de o kıldı. Bakın mesela. Ya dolayısıyla Hz. Adem'in yaratılmışlığında her ne kadar yeryüzüne gelişlik yasak olan ağaçtan yemiş yemiş olması olsa ida sonuçta zaten insanoğlu yeryüzüne gelmiş olması ne yapılmıştı takdir edilmişti. Evet bu da maalesef dediğimiz gibi İsrailiyat'tan olan bir husus. Allah azze ve celle meleklere yeryüzünde halife var edeceğini bildirmekle insanı yeryüzünün hakimi ve yarattıkları arasında hükmedecek biri yapacağını belirtmiştir. Ayetteki halife kelimesinde hakimiyet anlamı vardır. Yeryüzünde halife olmak, yeryüzünün hakimi ve yöneticisi olmak demektir. Mesela Sa'd Suresi 26'ında Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ey Davud inna cealnake biz ne yaptık? Halifeten fil art Yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında ne yap? Hak ve adalet ile hükmet. Yani seni hakim kıldık. Dolayısıyla hem yaratılışın gayesi zaten halife olmak, Allah'ın ta takdir etmiş olduğu doğrultuda gitmek, dolayısıyla o gereksinimi ne yap? O gereksinimi unutma ve o hakimiyetin hakkı olarak da ne yap? Adalet ile hükmet. Çünkü seni bir kere hakimiyet sahibi kılan, seni bir kere hak sahibi kılan, seni halife kılana karşı senin zaten sorumluluğun var bir kere. Bunu unutma. Annen ve baban yüzündeki insanlar içerisinde senin üzerinde en çok hakkı olanlar değil mi? Evet, annem ve babandır. Ama buna rağmen onların hakları sınırlı değil midir? Sınırlıdır. Tamam anne uykusuz kalmıştır, dokuz ay taşımıştır. Nice şeyler çekmiştir. Çocuğu bizi belki emzirdiği zaman nice yiyeceklerden ve içeceklerden kendisini alıkoymak durumunda kalmıştır. Sütten kesinceye kadar. Nice dönemden uykusuz kalmıştır. Hala, hala dahi yavrum kuzum diye az bir şey olsa sanki eline ekmek tutmazmış gibi senin ekmeni peşine belki dolanır. Ama ne olursa olsun, bu annen senin bir elma dahi yaratamaz ki. Allah'ın senin üzerindeki hakkıyla kıyaslamış olman bir kere mümkün değil. Böyle kıyaslamış olmaz zaten söz konusu değil. Ve o Allah ki seni hakim kılmış. Belki bir insan olarak bir aslana karşı mücadele etmek gibi bir imkana sahip değiliz Ama Allah sana öyle bir akıl nimeti bahşetmiş ki o aklınla bin tane aslanı Yakalayıp, dizayn edip, eğitmek gibi bir imkana sahip olabiliyorsun. Öyle değil mi? Hakimiyetin var senin. Böyle bir özelliğin var. Dolayısıyla seni bir de sorumluluk sahibi kılan ve bu sorumluluğun sahibi olarak da eşrefi mahlukata çıkarana karşı senin neyin var? Sorumluluğun var. Evet, bu anlamda halifeliğin gerektirmiş olduğu şartlar doğrudan Allah'ın haklarıyla nedir? Bağlantılıdır. Ayetten de anlaşılacağı gibi burada halifeden kasıt nedir? Hüküm veren Yöneten anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle insanlar arasında hak ve adaletle hükmetmesi Hazreti Davuttan istenmektedir. Yani ey Davud seni hükümdar yaptık ki iyiliği emredersin. Yani seni halife yaptık ki ifadesinden kasıt diyor. Yani seni hükümdar yaptık ki anlamında kullanılan anlama doğrudan alırız diyor. Halifeden kasıt hükmeden anlamındadır diyor. Evet böylece senden önceki peygamber ve salih önderlerden ne yapasın? Halep olasın. Yunus suresi 14. ayetinde allah Teala buyuruyor ki sonra da sizin nasıl davranacağınızı görmek için onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Bu da bir önce kastetmiş olduğumuz anlam. Yani biz bir yüz sene öncekilerin halifeleriyiz. Halefleriyiz. Bir yüz sene önce de bu dünyada kimler adım atıyordu? Yüz sene önce bugün Allah ulan ne köşeyi döndüm be bu malımı harcasam harcasam bitiremem diyenler vardı. Adları bile şu anda yok. Değil mi? Yok yani. Yani servetini saklamaya çalışanlar vardı. Bunlar ne yapmam diyenler vardı. Belki evini bitirmiş karşısına geçmiş. Ulan şu eve bak be falan diyen vardı. Hani bahçe sahipleri geçiyor öyle Kur'an'da. Adam bahçeye bir giriyor. O bahçenin alımı karşısında, o bahçenin güzelliği, meyvesi karşısında ne diyor? Ben bunun ebediyen biteceğiniz annetmiyorum diyor. Ondan sonra allah Teala bir yerle bir edince Aha, oluyormuş diyor ya. İşte 100 sene önce nasıl ki bir 100 sene sonrakilerin bir selefi olacaksak nasıl ki şu anda daha hastanede ya da evde yeni doğmuş babasının kucağına aldığı ulan erkek evladım oldu be dediği o çocuğun dahi belki bir 100 sene sonra ismi dahi yeryüzünde duyulmayacak. Böyle halifeler kıldık diyor Allahu Teala biz sizi. Böyle. Böyle halifeler kıldık ki bir zamana kadar ne yapacağız sizi kısmayacağız. Buradaki halifeden kasıt da insanların ardı arkasına ne yapmış olması? Gelmiş olması. Evet, halife kelimesiyle nesil nesil birbirini takip edecek ve nesillerden her birinin diğerine halef olacağı bir canlı türü kastedilmiştir. Yine Hz. Nuh ve kavmi içinde böyle şöyle buyurulur. Yunus suresi 73. ayetinde Onları yeryüzünde halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da ne yaptık? denizde boğulduk. Dikkat edin burada yine aynı anlam var. Zira Hz. Nuh'un düşmanları denizde boğulmuşken Hz. Nuh aleyhisselam ile beraber iman edenlerin halife sahipleri oldukları ifade ediliyor. Neden? Çünkü Hz. Nuh ile beraber bildiğiniz gibi nesil ne yapar? Nesil yeniler. Çünkü bütün kafirler, Hz. Nuh yeryüzünde adım atan tek kafir bırakma dedikten sonra bütün kafirler helak olmuş ve nesil ne yapmıştı? Tekrar Yenilenmişti O yüzden öbürlerinin halefleri yok Ama Hazreti Nuh ile beraber olanlar Halifeleri var Burada da aynı arkası sıra gelen Anlamına kullanılıyor Bu ayetlerde halife kelimesi sözlük anlamı olan Yani kelime anlamı olan Başkasının yürüttüğü bir işi Ondan sonra yüklenip yürüten anlamındadır Evet bu hususları Dikkata alalım Yani özellikle mesela bu ayette Halife kelimesi kelime anlamı olarak Kullanılıyor Biz kelimeleri işlerken hem kelime anlamıyla öğreniyoruz hem de kavram anlamıyla öğreniyoruz mesela kelime anlamıyla kavram anlamının kullanıldığını yeri bilmeyen bir kimse Kur'an'da kelime anlamının kullanıldığı yere kavram anlamını kullanırsa ayeti perişan eder kavram anlamının kullanıldığı yere de kelime anlamını kullanırsa yine perişan eder bunu daha önce açmıştık mesela Kur'an'daki salat kelimesinin kelime anlamı dua etmek kavram anlamı namaz kılmak Şimdi ey iman edenler namaz kılın. Ayetlerin hepsine kelime anlamını yüklediğin zaman günde beş vakit ne yapın? Dua edin. Bitti. Ne yaptınız ayetleri? Peri mi perişan ettiniz? Ya da e, ey peygamber senin salatın onlar için bir sekinettir. Senin salatın onlar için bir sekinettir. Buradakine kavram anlamı verin. Senin namazın onlar için bir sekinettir. Yani aleyhissalatu vesselam'ın kılmış olduğu namazın bizim için bir sükûnet olmasının hikmeti ne? Yok ki. O yüzden oradaki salat ne anlamındadır? Kelime anlamındadır. Yani senin duan ey peygamberim. Sen onlar için dua edersen senin duan onlar için sükûnettir. Şimdi buradaki halife anlamında. Yani bu halifeyi alıp da bakın ta Hazreti Nuh zamanında bile yöneticiler halife diye isimlendiriliyormuş gibi bir anlam çıkaracak olursanız ne yapar? Çok abuk bir anlam çıkar. O yüzden kelime anlamıyla mesela bir ara şefaat kavramı kullanılmıştı. Ee, şefaatin e, inkar edilmiş olmasına karşı şefaatin inkar edilmiş olmasına karşı mesela e, bizim abinin kullanmış olduğu bir ayet vardı. O da neydi? Ve men yeşfâ şefa'aten her kim ki güzel bir şefaatte bulunursa ondan onun neyi vardır? Nasibi vardır. Mesela her kim güzel bir şefaatte bulunursa. Yani mesela şimdi kalkıp da mahşer günü Resulullah bize şefaat edince bizde nasip mi alacak? Yok oradaki şefaat kelimesi kavram anlamında kastedilen ahiretteki şefaat değildir. Oradaki şefaat kelimesi neyi kastedilir? Kelime anlamı olarak yani birisinin işi gözüksün diye aracı olmak anlamında kullanılan kelimedir. Dolayısıyla zaten Resulullah demedi mi kim bir hayırlı işe zaten aracı olursa onun da ondan nasibi vardır. Mesela bu ayetteki şefaat kelimesi kelime anlamı. Yani her ne kadar şefaatin varlığı hak olsa da bu ayeti delil getirmiş olmak yanlış olur. Neden? Çünkü kelime anlamı kullanılmıştır. Dolayısıyla e, kelime anlamıyla kavram anlamını ayırt etmek gibi bir hususumuz ne olsun? Söz konusu olsun. <gülüyor> Evet. Ancak orada mıydık? Evet. evet, evet. Ancak devralılan iş hakimiyetle ilgili bir iştir. Nitekim Hazreti Adem için halife kelimesinin kullanıldığı ayetten hemen önceki ayetinde Rabbimiz ne buyurur Allah azze ve celle yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. buyurmaktadır. Demek ki Hazreti Adem'in halife kılındığı şey yeryüzünün hakimiyet ve yönetimi ile ilgili bir iştir. Zaten bu neden dolayı. yer yüzünde var olan her şeyde zaten ne yapılmıştı Allah azze ve celle sizin hizmetinize ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l Allah alem, öyleydi. Yani gökteki ve yerdekileri zaten sizin emrinize sunan, amade kılan odur diye Allah azze ve celle insan için yarattığını ne yapıyor ifade ediyordu. Halife olması sıfatıyla bu aynı zamanda bir şerefti. Evet yeryüzü halifeliği bir bakalım burayı işleyelim ondan sonra olmasa dersi inşallah bitirelim. Yeryüzü halifeliği Kur'an'da da Kur'an'da yayalım veya arzda halife yani yeryüzünde halife terkibi halinde geçen halife kelimesini bu bütünlükte değerlendirdiğimizde insanlar yeryüzünde ömür süren orayı imar ve ıslah eden orada iskan eden yani ikamet eden yeryüzü halifeleri anlamında kullanıldığını yapılır? anlaşılır. Evet, yani Kur'an'da geçen e, yeryüzündeki halifelik ifadelerinden bu anlamlar çıkar. Onlar birbiri ardından gelen nesillerdir. Ki bu ayetleri, aşağıdaki ayetleri ne yapmış? Bunlara delil olarak vermiş. Bu anlamda, beşeriyetin ve yeryüzündeki kaderini ve Allah'a vereceği hesabı anlatan Bakara suresi 30. ayetteki halife insan yeryüzünün halifesi olacak Orada iskan edecek, kan dökecek ama Rabbinden isimler öğrenecek ve yaptıklarının hesabını verecek bir nesildir. Arz üzerindeki bütün güçler, yani arz dediğimiz yerküre, yeryüzü üzerindeki bütün güçler, bütün tabiat yasaları insana ne yapar? Boyun eğmiş ve insan bunları kendi yararına kullanma kabiliyetinden yaratılmıştır. Yeryüzündeki diğer yaratıklar insana boyun eğdirilmiştir. İnsan dünya üzerindeki canlıların hiçbirinin yapamayacağı işleri yapmaktadır. Bu özellikleri insanın halife olarak yaratılmasından dolayıdır. Hani daha önceden de zikretmiştik ya, yani yeryüzünde tek bir insan bile kalsa, sen, sen, sen, sen, sen ben fark etmiyor. Yani hangi insan olursa olsun, insan olarak doğmuşluğu, eşrefi mahlukat olmaklığını gerektiriyor. Yani yaratılmışların en şerefisi olmasını gerektiriyor. Yani bir tek insan dahi yeryüzünde kalsa Allahu Teala kala kala bir tane kaldı. Ya bunlar için de artık güneşi döndürmeye gerek yok haşa. Bunlar için ayında dönmesine gerek yok. Haydi kıyamet kopsun demez. Eğer Rabbimizin kıyamet takdiri gelmediyse. Bir insan için o güneş dönmeye o yıldızlar ışınmaya o yeryüzü nimetlerini sunmaya devam eder. Neden? Çünkü Allah'ın katında bir insan bütün yeryüzünde nedir? Daha değerlidir. Çünkü birisi bir gaye için yaratılan öbürü ise o gayeye araç olan yaratılan, yaratılmış olan şeydir. Hiçbir zaman gaye için yaratılan şey ile o gayeye binek olsun diye yaratılan şey bir olur mu? Yani siz şimdiye kadar hiçbir halifen ya da hiçbir padişahın atının isminin padişah kadar nam saldırı duydunuz mu? Halbuki onu taşıyan oydu. Ama sonuçta o attır sadece. Dolayısıyla var olan, asıl gaye olan insandır. Yeryüzü o insan için yaratılmıştır. İnsanoğlu bu kadar işte şerefliyken, çok affınıza sığınıyorum. Yani dünyanın o basit işleri peşinde. Dedik ya, yani iki tane arabanın egzozundan diye böyle bir öttürebilmenin peşinde, biraz daha kalın tekerli araba sahibi olabilmenin peşinde, Dört beş tane tuğladan ibaret bir ev alabilmenin peşinde, uçkurunun peşinde, sırf bunların peşinde koşar da bu durumlara düşerse en büyük ihaneti kendisine kendisi yapmıştır. Yani kendisi kendisini halifelik makamından almış aşağıların aşağısına çevirmiştir. O yüzden Allah-u Teala'nın katında iki kişi var. kesim var zaten. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪ينَ Biz diyor Allah Azze ve Celle insanı en seviyeli neydi yarattık? Makamda yarattık. En seviyeli. eşref mahlukat yarattık. Sümme sonunda ise رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِ Biz onu aşağıların aşağısına çevirdik. Aşağıların aşağısı oldu. İbtihanın gereği. Şunlar şunlar sevdirildi Bakara suresinde anlatıldığı gibi Şunlar şunlar sevdirildi aldandı Fe <gülüyor> elhemahu biz ona kötü tarafını da vahy ettik iyi tarafını da ne yaptık Vahyettik. yani ilham ettik verdik Sonra ona ne yaptık Fehedaynahu <gülüyor> neceden yani biz ona iki yoru da ne yaptık anlattık inne şekuren ve inne kafura İşte şükreder isterse lan olur o tuttu öbür tarafı seçti e sen bilirsin. Yani böyle yeryüzünde en şerefli halife olma sıfatı dururken aşağıların aşağısına düşmek ve hayvanlardan daha beter olmak. Daha beter olursa çünkü bugün aslanın ister isteyerek isterse istemeyerek Allah'a isyan etmek gibi bir imkanı yoktur. Sen isteme gücüyle beraber ondan daha şerefli kılınmışken istememe konumuna kendini çekersen ondan daha aşağılık. Olur bu kadar açık ve netti. O yüzden Allahu Teala onlar için ne diyordu? Kel en'am. onlar hayvanlar gibidirler belhum adal. Belki onlar hayvanlardan daha sapıktırlar. Buyurduğu gibi. Yani burada insanın halife olmasındaki ne var? Üstünlük var. En'am suresi 165. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki o ki sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Yunus suresi 14'te Onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. Nasıl davranacağınıza bakalım diye. Evet burada aynı gaye. Nasıl davranacağınıza bakalım. Yani imtihana tabi tutulmak gibi bir şerefiniz var. Hayvanlarda böyle bir şeref yok. Yani hayvanlarda imtihana tabi tutulmak gibi bir durum yok. Dolayısıyla onlarda halife olmak yok. Onlarda halife olmak yok. Yani her İş nedir? Sonuç itibariyle zıttıyla kaimdir. Sorumluluk aynı şekilde neyi gerektirir? Sorumluluk aynı şekilde mükafatı gerektirir. Sorumsuzluk da azabı gerektirir. Yani gücün yettiği halde. Yani bu anlamda imtihana tabi tutulmuş olmak başlı başına bir şeref iken insanın bu imtihanda kaybetmiş olması da nedir? Kendi kendisine dediğimiz gibi yazık yetmiş olmasıdır. Çünkü nasıl davranacağınıza bakmış olmak Sonuç itibariyle insanın zaten seçme hakkı olduğunu ne yapıyor? Açıkça gö gösteriyor. Ayetlerde yeryüzünün halifeleri ve yeryüzünde halifeler ifadeleri geçmekte ve insanın halife kılınarak bir imtihana tabi tutulduğu belirtilmektedir. İmtihan ise elbette irade sahibi olmayı gerektirmektedir. İrade, seçme özgürlüğü demek olduğundan insanın istediği şekilde hareket edebileceği ortaya çıkar. İrade sahibi bir varlığın iyilik yapabileceği gibi, kötülük de yapabileceği kolayca anlaşılır. Şu halde, irade sahibi olma, halife kelimesinin kapsamı içindedir. Ve melekler, insanın fesat çıkarıp kan dökeceğini buradan anlamış olabilirler. Gerçi bu yine bir varsayım. Yani Kur'an'ın bize orada bu işin detayını vermemiş olması, yani Meleklerin bunu ille de bir tahmin üzerine, varsayım üzerine, deneyim üzerine çıkartmış olmalarını gerektirmiyor. Daha önce işlemişti. Yani yeri gelmişken bir iki kelime yine edelim. Çünkü e, adam mesela soruyor. Allah daha insanı yaratmamış iken melekler nasıl bilirdiler? İnsanoğlunun kan akıtacağını. Nereden bildiler? Hadi buyurun. tam hiç sahabenin vallahi hiç sevmediği hususlardan bir tanesi. Böyle felsefi soruları hiç sevmezdiler ya hani İmam Malik diyor ya sahabe uygulamaya yönelik olmayan sorular sormazdılar zaten nehy yolunmuşlardı. çok soru sormaktan kasıt da buydu o yüzden İbn Abbas diyor ya biz Bedevileri beklerdik diyor Bedeviler gelse de bir peygambere soru sorsa da biz de duysak bakayım. yani böyle soru sorardılar dedik ya bugünün Hızır Aleyhisselam'ı hakkında bilmem nesi hakkında sahabenin peygamber gibi bir imkanlar olmasına rağmen böyle bir şey ardına düşmemişler çünkü senin birebir yaşamınla bağlantısı yok amel edilebilecek bir olaysa sor fıkıh ise sor hatta ayıp bile olsa sor hatta ayıp ise bile sorabilirsin değil soracaksın çünkü dinin sen her alanını ne yapar dinin sen her alanını sistema, e, sistematik bir şekilde düzene sokar böyle şeyler yoktu gerçi yorumlar yapılmış müfessizlerimizden var yani i̇bn Abbas'tan da bazı rivayetler aktarmış bu hususta. Ama sormak, gündeme taşımak anlamında böyle bir şeyleri yok. Kimisi demiş ki ad insanoğlundan önce, yeryüzünde daha önce insanlar yaşamıştılar da işte melekler oradan biliyordular. İyi de yani Kur'an'da allah Teala işte biz meleklere öğrettik. Bak bu insan böyle olacak, kan akıtacak. E bunu sana aktarmasına gerek yok ya Allah Azze ve Celle'ye. Ve Kur'an'da Allah bunu aktarmadı diye meleklere de o var edeceği Adem'in özelliğinden bahsetmediğini sen nereden çıkartıyorsun? Öyle değil mi? Evet. Her ne olursa olsun. Ama sonuç itibariyle sonuçta dediğimiz gibi burası bir varsayım. Yani insan onu seçmiş olma üzgürlüğüne çıkartmış olabilirler. Tabii ki olabilir. Ee, sonuçta seçme hürriyeti olduğuna göre, iyi ve kötü seçme hürriyeti olduğuna göre sonuç itibariyle böyle bir durum söz konusudur. O zaman bize de deriz ki buradan da çıkartılmış olduklarını düşünürsek biz meleklerin meleklerin insanın kanının akacağını bildiğinlerden öğrenmiştiler. Öyle değil mi? Yani Allah-u Teala da Hazreti Adem'i yaratmamış. Yer içinde halife yaratacağım demiş. Peki melekler nasıl bildi bu yaratılacak olan insanın içinde kan olacağını ve bu kanın akacağını e bunu nereden bildiler hadi? Yani gerek yok. Böyle felsefi olan tartışmalar hakikaten gerek yok. Allah Azze ve Celle zaten açıkça melekler diyor ya Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena Yani bizim senin bildirdiğinden başka bir bilgimiz yok. Yani sahabe Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onlara bir şey sorduğu zaman özellikle cevabını Aleyhissalatu Vesselam istemiyorsa sahabe ne yapardı? Edebi buydu. Allah ve Resulü ve A'lem Allah ve Resul daha iyi bilir derdi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu çoğu zaman dikkat çekmek için kullanırdı. Yani böyle bir şey sorulduğu zaman hemen karşıdakinin dikkatini çekmek için sor, e, kullanırdı. Şimdi öyle değil. Şimdi birisi hocaya sorsa bile o laf hocaya gelmeden on kişi de zaten atlıyor araya. O böyleydi şöyle bir dakika ya adam adını bile kullanmış yani. <gülüyor> ben senin soruna karıştım mı? Yani bu işin tabii ki latife tarafı. Ama e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapardı? Dikkat çekmek için kullanırdı. E peki sahabe bile insan olarak peygambere karşı bu edeple hep edeplendiler de melekler hiç Allah'ın karşısında hadd olmadan tahmin yürütüp, fikir yürütüp bir düşünce ortaya koyabilir miler Allah Azze ve Celle karşısında. Mümkün değil. Mümkün değil. Evet. <gülüyor> Ki bu anlamda yani hatta insanların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bir hitapta terbiyesizlikleri, daha doğrusu edepsizlikleri söz konusu olabilir. Yani bir bedevi gelmiş, ya Muhammed çık dışarı demiş olabilir. Ama meleklerin hatasız olanların Allah'a karşı böyle bir tahmin yürütüp de şey içerisine girmeleri de söz konusu değil. Dolayısıyla üzerinde durulmuş olması gereken bir mesele değil. Yani üzerinde durulmuş olması gereken bir mesele olmadığını anlatırken bu kadar üzerinde durduk. Bir de herhalde düşünseydik <gülüyor> nasıl olurdu Allahu alem. Evet, öte yandan halifenin irade sahibi olması, belli bir hakimiyet gücünü elinde bulundurması demektir. Tabii ki halife olmak aynı zamanda yetki sahibi olmak, seçme hürriyeti olmak, kabile sahibi olmayı gerektirir ki zaten insan eşrefin mahlukat olmasının sebebi de budur. Evet, bunu da inşallah bırakalım. Haftaya Allah nasip ederse Allah'ın halifesi olur mu? Dedi ki açacağız inşallah. Yani insanın Allah'ın halifesi olması anlamında nasıl bir anlam vereceğiz? Ya da Allah'ın yeryüzündeki halifesi söz konusu mudur? Onu ne yapacağız? İnşallah irdeleyeceğiz. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. ve دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ